Bülent Usta Merhaba, Normalin Sınırları'na hoş geldiniz. Bu programda öfkeyi konuşacağız. Alper Asanoğlu ile beraber. Merhaba, ee, birbirimize öfkelenmeye karar verdik bugün. <gülüyor> bakalım size daha canlı ve otantik bir program sunmak istiyoruz. Evet, öfkelenmeden bakalım programı <gülüyor> bitirebilecek miyiz? Ee, öfke e, böyle temel aslında böyle aynı zamanda ilkel duygularımızdan birisi ve temel duygularımızdan birisi. Ee, ve e, program başlamadan evvel e, bir dinleyicimiz böyle öfke de bahseder misiniz demişti. Ee, genellikle şimdi öfke kontrolünden de elbette bahsedeceğiz ama öfke sanki böyle öyle değil mi Alper böyle kurtulması gereken öyle iğrenç bir duyguymuş gibi daha çok alınıyor. Yani öfkeli olduğunda... ...bir insan... E, ...ya da öfke öfke böyle kurtulması... ...gereken bir şeymiş gibi. Ben senin sağlıklı duygulardan biri olduğunu... ...düşünüyorum. Öfkeyle <gülüyor> ne yaptığımıza... ...bağlı olarak değişmek üzere. Ve öfkenin tabii yerinde ve... ...yeterince olup olmaması... ...aslında temel mevzulardan birisi. Yoksa öfke... E, ...bizde zaten var olan ve bir yanıyla... E, ...bizim... ...gayri resmi ahlakımız. Mesela... ...eğer e, normal ahlak, iyi, kötü... E, ...bizim bilinçli olarak tercih ettiğimiz ahlaki değerlerin dışında... ...aslında öfke bizim oradaki damarımıza basma durumu... E, ...bizim gayri resmi ahlakımızı da gösteriyor. E, aynı zamanda e, öfkenin ideallerimizle olan... E, ...bağı da önemli. Mesela şu an trafikte e, dinleyenler var bizi arabalarında... ...ve, ve eminim sık sık... E, ...trafikteyken, yani araba sürerken öfkeleniyorlardır diğer sürücüleri. Ee, ki ben de böyle bazen yaşıyorum. Mesela Aa öfke e, sinyal vermeyen e, sürücülere karşı ben de böyle ki hatta şöyle şeyler de düşünüyorum. Mesela sinyal kolu Türkiye'deki arabalardan kaldırılabilir. Yani gereksiz çünkü çoğu sürücü zaten sinyal vermeden şerit değiştiriyor. Ya da aynı zamanda trafik. trafikte ee, kalmak. ben telefon, bizim muayenehanenin telefonunu vereyim. Bizim e, asistanlar, randevu alsan öfke kontrolü ilgili <gülüyor> olarak. Baya dertliymişsin sen bu trafik konusunda. Trafik konusunda e, dertli miyim çok bilmiyorum ama <gülüyor> öfkeleniyorum bazen. Ama bu öfke e, git kalkıp arabayı durdurup ya da sinyal vermeyen şoföre öldürmeye tabii yönelmiyor. Ya da ona şiddet uygulamaya yönelmiyor. E, buradaki Ama hayalini kuruyorsun değil mi? E, yani kurduğumu söyleyemem Yok öldürmek değil evet. Ama hani mesela öfkemi böyle Öfkeyi göstermek için Şuna bir tane çaksan falan diye düşündüğümüz <gülüyor> olur Ama yani biliriz kendimizi Biz böyle ben mesela 52-53 yaşındayım Şimdiye kadar hiç kavga etmedim Hı. Yani hani bu e, Çok açık e, öfkelenmediğim anlamında Böyle sinirlerimi aldığında anlamına gelmiyor ama Buna işte Freudian olarak süper ego diyebiliriz İşte ahlak kuralları diyebiliriz Hayata bakış diyebiliriz bir sürü açıdan Sosyolojik açıdan bilmem ne açıdan Bir sürü şeyler söyleyebiliriz Ama ben öfkemi şiddetle göstermeyi Tercih etmeyen bir insanım Evet şiddeti tabii bir yandan Şey yapmak lazım şiddet birisine vurmak dışında Sözlerle de şiddet Gösterilebiliyor Sen şimdi bana sanırım, bir şey mi söylemek istiyorsun evet, Sanırım bu Evet dedin. <gülüyor> duygusal, duygusal şiddetten kimse muaf değil. Ee, ama burada o öfkeyle yani e, öfkeyi kontrolle ilgili pek çok şey var. Ee, işte daha çok öfkeyi tanımakla ilgili şeyler ya da nefes eksersizleri gibi ya da öfkeyi e, doğru şekilde ifade etmekle ilgili bilişsel e, davranışçı ekolün şeyleri var bazı Evet. Ve bu alanda da çok gelişmiş... ...bir literatür söz konusu... ...psikodinamik açıdan da daha çok... ...öfkenin kaynakları üzerinden... ...öfkeyi... ...farkındalık kazanmak... öfkeye konusunda... ...onu daha yerinde yeterince bir, bir noktaya... ...taşımamıza olanak veriyordu... ...bunlardan tabii konuşacağız ama... E, bir, bir, var, var, var, ...bir şey söyleyeyim mi... ...ben e, şeyde... E, ...İsviçre'de asistanlık eğitimi sırasında... ...bana verilen görevlerden bir tanesi... ...devlet üniversite hastanesine... ...şeyleri gönderiyordu... E, ...yani... Psikiyatri kliniğine işte eşini dövmüş, e, şiddet uygulamış, kontrol kaybı bilmem ne falan. E, mahkeme onları zorunlu öfke kontrolü e, psikoterapi grup terapisine gönderiyordum. Ben her grup terapisi yani şeyine, yeni gruba başlarken şu cümleyi söylüyordum. Hiç kimse kontrolünü kaybetmez. Kontrolünü kaybetmeye karar verir yani o çok o kadar kısa bir an olabilir ki o siz fark etmeyebilirsiniz bile yani otomatik bir düşünce şeklinde kafanızdan geçer ama aslında öyle kontrolünü kaybetmek diye bir şey söz konusu değildir yani karşı tarafın o öfkenin ee, o öfkenin şeyini sonucuna hak ettiğini düşünür ...öfkeyi şey yapar insanlar sonra... Evet. ...gösteren insanlar diye... E, ...hep ki yapmıştım. Sen tabi, devam et. Hadi. Yani öfkenin böyle daha şiddetli olduğu nokta... E, ...karşı tarafın... ...bunu işte Melanie client'dan ...vesaire bahsediyor olacağız... ...tamamen kötü olduğuna... ...o an inanmak... ...bu böyle kötü nesne dediğimiz ya da kötü meme... ...dediğimiz şey bir anda... ...o insan... Deyelim yere tüküren misabini öfkelendiren şeyler bir sokakta yere tüküren neredir? Hı. Ee, o an bir an böyle o dünyanın en kötü insanıymış gibi gelebilir misabini ama aklım bazen öyle yere tüküren biri gördüğümde bu hı hı. insan dünyanın en kötü insanı olabilir ama değil. Ee, o an öyle bir e, haklılık şeması böyle gelişiyor ki trafikte başka yerde ya da eşler arasında o an o in insan dünyanın en kötü. ...en katlanılmaz ve o an... E, ...tabii ona şey de eşlik ediyor... ...onlardan da bahsediyor olacağız... ...intikam... E, ...oradaki o en kötü nesne... ...durumu, oradaki kontrolü... ...bırakmaya... E, ...yol açabiliyor. Fakat burada... ...öfkenin siyasi vesaire... ...pek çok böyle şeyi de var... E, ...yanları da var... E, ...olumlu şeyleri de var çünkü olumlu olan şey... ...böyle e, başta... ...söylediğim ideallerimizle... ...kurduğumuz şey, mesela trafikte ya da sinyal vermekle ilgili şeyde öfkelendiğimiz şey kurallar var. Doğrusunun ne olduğunu biliyoruz. Ve bu doğrunun yapılmayışı e, bize bir şey gibi geliyor. Haksızlığa uğramışlık duygusu veriyor. Ve orada bizdeki yani kafamızda şöyle bir şey doğru olan olmasaydı diyelim hiçbir zaman trafiğin normal akışta olmadığı bir şehirde yaşasaydık trafikte kalmak sıkışmak e, muhtemelen bizi öfkelendirmeyecekti. Yani bir şeyin ee, ...öfkelendirmesi için... ...onun böyle bir kendimizde... ...mutlaka bir doğrusu... ...diyelim siyasi olarak da... ...kafamızda demokrasiyle ilgili... ...ya da siyasetle ilgili bazı doğrular var... ...ve bu doğruların çok tersi şeyler oluyor... ...ve bu bizi öfkelendiriyor, bir haksızlık... ...söz konusu oluyor... Ee, ...orada öfke... ...öfke e, göstermek... E, ...ideallerle kurduğumuz bağı aslında gösteriyor... ...yani e, o gayri resmi ahlak dediğimiz... ...şeyi de e, ortaya çıkartan bir şey. Bu sözü sana bırakmadan evvel... ...şeyle ilgili bu Margaret Duras'ın ben... E, ...benim böyle e, çok beğendiğim, aşık olduğum kadınlardan, yazarlardan... E, ...o e, Yeşil Gözler kitabında şöyle bir şeyden bahsediyordu. Bir siyasi polemikten dolayı kendisine e, hücum edilince... ...şöyle diyor, bana göre siyasi kayıp... ...her şeyden önce kişinin kendini kaybetmesidir... Tatlılığı kadar öfkesini de, sevme yetisi kadar nefret yetisini de, tedbir kadar aşırılığı da, çılgınlığı, saflığı, her şey karşısına duyduğu güven kadar kapıldığı dehşeti de, gözyaşları gibi sevincini de elden bırakmasıdır. Şimdi buradaki e, yani Margaret Duras'ın altına çizdiği şeyi, buradaki sözleri ben şöyle yorumluyorum Alper. Günümüzde bu terapotik, yani biraz da bizlerin de etkisi var bunda. ...terapotik dil, terapotik yaklaşım o kadar gündelik hayata sızmış durumda ki... ...en ufak bir öfke e, durumunda hemen karşı taraftan... ...işte senin öfke sorunun var, bunu kontrol etmelisin. E, ya da bir nefret hissettiğimizde hemen sanki bunun bir sağlıksız olduğuna dair... ...bir şey gelişiyor, bir fikir oluşuyor. Bu terapotik dilin gittikçe de yaygınlaşan bir şey bu. Gündelik hayatta e, sızmasının sanki bir şeyini yaşıyoruz, ne dersin? Buradaki normal nerede başlıyor? Evet bu çok şey aslında enteresan oldu. Ee, bunu bu şekilde konuşmayı düşünmemiştik ama bu sabah bana ilk defa olarak gelen bir şey oldu. Bir çocuk, 13 yaşında bir çocuk getirdiler. Normalde ben 13 yaşında bir çocukla ilgilenmem. E, bilmez e, profesyonel alanın değil ama annesiyle birlikte geldiler birileri e, rica etmiş ben de fark etmedim olay şey onun içindeki erkek çocuğun en iyi arkadaşı arkadaşına ile kavga etmiş olması onun öfkesini kontrol etme problemi varmış <gülüyor> ve o yüzden de tedavi edilmesi gerekiyormuş ve birileri de beni önermiş e, ilatsız tedavi ediyor diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> filan neyse e, sonuçta e, bir, ya, uzun uzun anamnez aldıktan sonra gör, gör, görüyoruz yani adam yani çocuk şu anda o kavga etmiş olduğu çocukta herhangi bir fiziksel hasar yok. 2 13 yaşındaki erkek çocuk bir konuda anlaşamıyorlar, itişiyorlar, öbür öbürünü yere düşürüyor ve öğretmenlerden biri görüyor ve psikolojik danışmanlık birimi devreye giriyor. Bu burada bir sorun oldu e, düşünülüyor falan filan. Yahu yani bırak çocukları itişsin böyle bir şey olabilir mi? Yani ben e, benim e, ilkokulda okulda. E, ay İsmail diye bir çocuk vardı bizden iri yarıydı. Ee, öğretmen... işte ben sınıfın en çalışkan, okulun en çalışkan çocuğuyum. ay İsmail de bizim tembel, benim yanımıma tutmuş. O öğretmen şey olsun diye, birazcık Alper'den feyz alsın diye. O Alper'den feyz almak yerine kopya çekmek istiyor. Çok akıllı bir aslında yani tembel ama akıllı. Ee, ben şeyden dayak yememek için... E, bizim Ay-ı İsmail'den <gülüyor> verirdim kopyamı. Şimdi... E, yani ne oldu ben travmatize mi oldum? Ay İsmail benim şeyimi <gülüyor> pardon, hayatımı mı belirledi. Nedir yani ya? Böyle bir şey yok yani. O, o o öfke, o şiddet, o kavga, dövüş biraz olacak yani çocukları bu kadar öfkeden, şiddetten böyle ayrışmak şey dünya zaten öfke ve şiddet üzerine kurulu. Neymiş? iki çocuk birbirini o sınıfta itmişler. E. Ee? <gülüyor> <gülüyor> Son 300 yıl içinde ee savaşın ve ölümlü mü savaş e, mücadelesinin olmadığı gün sayısının yalnızca 26 olduğunu biliyor musun? Ha. Yani 300 yıl içinde savaşın olmadığı ve şöyle bir çalışma da <gülüyor> bir aydan az zaman var. Bir, bir, bir daha önceki programda bahsetmiştim. Irak'ta Amerikan askerleri üzerine bir <gülüyor> e, çalışma yapılıyor ve intihar eden Amerikan askerlerinin çoğunun ...böyle iyi eğitimli ailelerin çocuğu olduğu ve bir tür böyle fil dişi kulesinde savaş oyunlarından uzak... ...savaş filmlerini izlemekten uzak, silahlı oyuncakların alınmadığı çocuklar olduğuna dair bir e, tespitte bulunuyorlar. Çünkü ve o, o çocuk bütün bu şeylerden uzakta yetiştirilip sonra savaş alanına gönderildiğinde travmatisi oluyor. Tabii, tabii. Çünkü e, ona şimdi o, ama tabii buradaki öfkenin e, bastırılması sürekli olarak bunun bastırılıyor oluşu... E, ...sonrasında bir birikmeye yani o öfke aslında bir yere gitmiyor. Eğer öfkeyi yansızlaştıracak olan, öfkeyi etkisizleştirecek olan o konudaki farkındalık... ...o duygunun, öfkenin nedeninin farkında olmak. Eğer farkında değilsek ve sürekli bastırmak zorunda kalıyorsak ve çocuklara... ...bak öfkeni gösterdiği zaman seni böyle yaparsan sevmeyiz diyorsak... ...ya da iş yerinde herhangi bir öfke işle ilgili gösteren birisine... ...sanki öfke kontrol sorunu varmış gibi yaklaşıyorsak... ...o kişi ya da o çocuk sürekli bu öfkeyi bastırmak zorunda kalacak. Ve bu çok bambaşka bir yerde, <gülüyor> trafikte diyelim işte biraz daha var... ...yerinde bir yeterince olmayan öfke patlamalarını... ...ya da kendisini değersiz hissetmeyle... ...kendisine karşı bir öfkeye e, sebep olacak. O yüzden e, ama buradaki e, öfkeyi nasıl yani şimdi benim böyle sana sorum ...nerede başlıyor? Bunun normali ne? Şimdi e, aslında öfkenin normalinden daha ziyade... E, ...yani öfke e, çok somut bazı şeyler... E, bile söyleyemeyiz mesela bir şeyden öfkelim ben senin suratına şu anda böyle tükürsem buradan durup dururken e, sen öfkelenebilirsin de benden yalnızca hayal kırıklığına da uğrayabilirsin <gülüyor> e, e, önce şaşırırım önce <gülüyor> şaşırırsın e, üzülürsün <gülüyor> filan şimdi yani aslında öfke e, bilincil duygularımızdan birisi değil öfke İkincil bir emosyon. Yani e, bir konu hakkında yorum yap, yapıyoruz biz. Ondan <gülüyor> sonra öfke ortaya çıkıyor. Ve bu <gülüyor> da e, aslında e, yaşadığımız olayı nasıl yorumladığımızla e, ilgili bir şey. Bizim hayata bakışımızla, insanlarla olan ilişkimizle e, ilgili olan e, bir şey. O yüzden e, normali, öfkenin normali değil, kişinin... Ee, psikolojisinin normali anormal olarak bakabiliriz ama psikolo insan psikolojisinin normali ve anormali e, meselesinde zaten biz çok ikimiz de e, çok dikkatli olmaya çalıştığımız için e, yani insanın e, şu hareketleri yapması şöyle düşünmesi ve bunun sonucunda öfke göstermesi e, normaldir ya da anormaldir demekti biz ikimiz de çok dikkatli olmaya çalışan insanlarız herhalde normali Öfkelenmekte de değil, öfkeyi gösterdiğimiz biçimde aramalıyızmış, aramalıymışız gibi geliyor. <gülüyor> yani e, tabii ki öfkelenebiliriz ama öfkenin mesela şey e, biraz, biraz psikodinamik olarak bakarsak hem şaba terapeutik nesne ilişkileri açısından bakarsak öfkenin en fazla ortaya çıktığı durum kişinin aslında e, temel ruhsal gereksinimlerinin karşılanmadığını varsaydığı durumlarda oluyor. Ee, o temel ruhsal ve duygusal gereksinimler karşılanmayınca içimizden öfkeli bir çocuk çıkıyor ve hakikaten bir çocuk gibi e, şey yapabiliyoruz davranabiliyoruz. Ama e, yani e, şimdi o normal anormal meselesini kendine ve karşındakine zarar vermek vermemek açısından değerlendirirsek eğer o öfkeyle kendime yani ben öfkelendiğimde karşımdakine hiçbir şey yapamayıp tutup da elimde bir cilletle göğsümü kesmeye kalktığımda işte bu işte birazcık e, yapmasak iyi olur diyeceğimiz bir şey. Hadi ona da anormal demeyelim. işte vücudum benim istediğim gibi keserim. Anormal diyebileceğim şey senin boynunu kesmeye kalkmam olur yani. Evet. Ee, herhalde yani bu, ben bu kadar genişletiyorum yani öfkeyle ilgili. Beyaz sınırı mesela daha önce utançla mutançla falan konuştuk <gülüyor> ya Utanç ve öfkenin çok ciddi bir şekilde vallahi, aslında vallahi. E, insanın insanlarla olan ilişkisindeki sınırlarını koruması e, yönünden önemli olduğunu düşünüyorum evet. Yani mesela utanç nasıl ki bizim kendi sınırlarımızı aşmamızı e, başkalarının sınırlarını ihlal etmemizi engelleyen bir şeyse aslında öfke de başkası bizim sınırlarımızı aşmaya kalktığında doğru tepkiyi gösterdiğimizde kendimizi korumaya çalıştığımız e, iş, işe korumamızda işe yarayacak evet. bir duygu. O bakımdan bir madalyonun 200'i gibi ben o yüzden utanç ve öfkeyi çok seviyorum. Ee, utanç ama utanç da öfke aslında yine şöyle bir bağ var. Dediğim doğru. İkisi de böyle psikodinamik açıdan ego idealiyle yani görünen benliğimizle olmasını istediğimiz benlik arasındaki ...o uçurum ne kadar şeyse... ...oradaki utanç da... ...öfke de o kadar yüksek olabiliyor... E, ...çünkü ikisinde de ortak nokta... ...aşağılanma... ...yani aşağılandığımızı Tabii. düşündüğümüz zaman... ...utanıyoruz... ...ve aşağılandığımızı düşündüğümüz zaman... ...daha doğrusu aşağılandığımızı <gülüyor> zan, düşündüğümüz zaman da... E, ...şey yapıyoruz... ...öfkeleniyoruz... Evet. Çünkü ...yani yalnızca Tabii. aşağılandığımız zaman öfkelenmiyoruz... ...yani... Ee, en önemlisi gerçekten temel ruhsal gereksinimlerin karşılanmaması Yani e, onaylanmamak, kabul edilmemek, e, anlaşılmamak, haksızlığa uğradığımızı düşünmek, e, engellenmek, sevilmediğimiz bütün bunlar e, ve, ve işte kendilik değerimizi, benlik değerimizi aşağı çekecek herhangi bir şekilde e, aşağılanmayla karşılaşmak da e, bunlardan e, bir tanesi Evet ve öfkeyi biraz da mesela diğer negatif olan o duygularla da bir şeyi var. Hatta biraz var sen şey derken ikincil bir duygu dur derken kastettiğinde biraz sanırım oydu. Mesela kızgınlık, içerleme, gazap, nefret, kıskançlık, haset. Bunlar da böyle öfkeyle çok yakın <gülüyor> ve <gülüyor> e, üzüntüyü de, üzüntümüzü öfkeyle dile getirebiliriz. Ya da öfkemizi üzüntüyle de dile getirebiliriz. Onları, bu tür duygular böyle sıklıkla yer bir, birbirinin yerine geçebilen e, duygular. Yani ben şunu demek istedim aslında. Emotion focus, psikoterapi yani e, duygu odaklı psikoterapide özellikle duyguları birinci ve ikinci duygular olarak ayırırlar. Mesela yani e, net bir şekilde korku birincil evet. bir duygudur. Yani e, şey düşünmeyiz, orada düşünce yoktur. Direkt olarak korkarız. Üzüntü yani bir evet. kognisyonla ilgili bir şey değildir. Üzüntü de değil. Öfke ise e, bir şey oluruz. Yani korkarız. Korktuktan sonra üzülebiliriz de e, heyecanlanabiliriz. heyecanlanabiliriz de, hayal kırıklığına doğruyabiliriz Öfkelenebiliriz de. Ama öfke de şöyle bir şey de yok mu? Mesela kızgınlık. Kızgınlıkla öfke e, çok birbirinin yerine kullanılan kavramlar. Kızgınlık, kızgınlık daha bireysel. <gülüyor> öfke daha kişiler arası. E, ...ya da bir nesneyle aramızda kurduğumuz hı -hı. bir şey... Kız, ...kızabiliriz ve bu kızgımızı öfkeye dönüşebilir. Hı -hı, o hı -hı. Evet. Yani insan kendisine kızar. Kendisine öfkelenmez. Hı -hı. Ama bunu böyle birbirinin yerine kullanabiliyoruz. Ve üzüntü, kızgınlık, korku bunlar böyle birinci temel hı -hı, duygular. Hı -hı. Ve bunları da aslında biz öfkeyle e, dile getirebiliyoruz. Öfkenin ama bir de şöyle bir yanı var. Mesela ona böyle not almışım. Ee, öğrenilen bir sorun çözme Tekniği Hı -hı, Aynı zamanda Diyelim, bir e canım, baban, anne, Babanla annen devamlı kavga ediyorlar Annen dır, dır dır dır bir şey yapıyor Baban geç geldi bilmem ne diyor Baban çat diye vuruyor kadına Annen de kenara çekiliyor Üzüntüyle alıyor sen de işte 5-6 yaşında bir çocuksun Bunu defalarca gördüğünde tabii ki daha sonra akılla şunu yapabilirsin Babamın anneme yaptığını ben kimseye yapmayacağım da Diyebilirsin ama Bunu öğrenebilirsin de tık diye Evet, mesela dedim hastanede ya da başka bir yerde bir kuyrukta birisi öfkeli bir şekilde davrandığında işini halledebiliyor. Çünkü aman sorun çıkmasın evet, diye evet, görebiliyor. Evet, sonra evet. bu pekişmiş oluyor. Hı -hı. Ya da trafikte o, ya da başka yerde, yapıyor ya da iş yerinde ve sürekli bu sefer öfkeyle bütün duygularını, Hı -hı. E, negatif duygu hep öfkeyle bu sefer. Ya da tam tersi senin dediğin gibi hiç öfkelenmeyeceğim diyerek daha çok depresif mesela kişiliklerde gördüğümüz. Evet. Değil mi? Kendisine bu tarz dürtüktif bir şekilde evet. yani faturayı kendine çıkartarak değil mi? Ve aşırı telafi edici. Yani öfkelense bile daha çok sanki onu çok seviyormuş gibi. E zaten şeyliği bir... aşırı nazik bir insanla karşılaşmışsak aslında biraz kullanmalıyız o durumdan. Yani altta çok ciddi bir öfke vardır yani. E, göstermekten korktu, ortaya çıkmasından korktu şeyi o nezaketle şey yapmaya evet. çalışır Aşırı telafi çalışır. edecek evet, bir O anlamda aşırı telafi etmek dediğin hı hı. için Yani bu öfkenin tabi pek çok şeyi var Ama senin biraz evvel dediğin şey Çok önemli Mesela ihtiyaçlar Özellikle bebeklik döneminde Annenin yeterince o ihtiyacı anlayamaması Yeterince bebeği aynalayamaması Sonrasında latent dönemde ee, özellikle kimse öfke bir anda çocuklarla latent döneme girince, ortaokul çağında ya da ilkokulun sonlarında e, bir anda değişirler. Öfkeli birisi o ne dönüşürler e, ve bu öfke anne babayı... bu çocuk uslu bir çocuktu ne oldu böyle? Çünkü o sırada aslında o latent dönemde bütün o çatışmaları yansızlaştırma, çözme girişimi içindedir çocuk e, ve bunu ve öfkeyi e, ...şey yapacak, yansızlaştıracak olan da süperegonun gelişimidir. Daha tam oturmadığı için onlar öfkesini nerede nasıl davranacağını e, gösteremeyebilir. İşte öfkesini yeteri kadar göstermesine izin vermeyen anne babalarla büyüyen çocuklarında... ...çok kalın bir süperegosu oluyor maalesef. Hı hı. Yani hiçbir şekilde kalın süperego çok böyle hani e, bizim kendi aramızda kullanacağımız... ...böyle hani bizim birbirimizi anlayabileceğimiz bir şey olur, olur herhalde. Şöyle anlatmak lazım... Kendi üzerimizdeki kontrolümüz aman olumsuz hiçbir duygumu ifade evet. etmeyemle ilgili e, kontrolümüz kendi üzerimizdeki üzerimize çok fazla olabilir ve bu o kendini öyle yerlerde belli eder ki bir bakmışsın e, kontrol mekanizması bir obsesif kompulsif bozukluk olarak ortaya çıkmış. Evet. Öfkenin ortaya çıkmasını engellemek için, ee, şey yapmışsın annenin ölmesini istiyorsundur çok kızmışsındır ama annenin ölmesini istemek o kadar ağır bir şeydir ki bu sen, e, sana endişe ettirir e, dört defa masaya vurmazsam anneme bir şey olacak diye obsesif kompulsif bir şey geliştirirsin. Ee, bize işaret ediyorlar evet. ee, müzik ee, dinleyelim Arın. ve verelim ara verelim diye ee, Dolunay Obruk benim çok sevdiğim sanat, e, caz, e, genç caz sanatçılarımızdan bir tanesi bugün ikinci albümü yayınlandı belki de e, hiçbiriniz bunu henüz daha dinlemediniz öfkeyle de e, biraz ilgili bir şey çünkü biraz evvel konuştuk korkudan korktun mu şarkının ismi e, onu dinliyoruz You're better çift dergi. Merhaba tekrar. Merhaba tekrar. Ee, çok azıcık nörobiyolojik bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi <gülüyor> az şeyden e, e, beyinde duyguların e, en önemli yönetildiği yer aslında limbik sistemde amigdala diye böyle badem şeklinde. Amigdala'nın da kelime anlamı zaten badem. E, benim e, neuroscience ve fizyoloji yıllarımın dört senesi amigdala'nın ee, sıçanlardaki amigdala'nın minicik çekirdekleri o çekirdek de zaten kendisi onun içindeki şeylerle uğraşmakla falan geçti ee, orada çok önemli bir şey var amigdala e, amigdala ile hipotalamus arasında hipotalamus da bizim bütün e, duygularımızla ilgili reaksiyonların e, başlatıldığı yer mesela kalp çarpıntısı nefes alıp verme bütün her şey yani bütün korku reaksiyonları ya da işte öfke reaksiyonlarının ortaya çıkmasını sağlayan emirleri hipotalamus veriyor ama o hipotalamusa bunları yapmalısın emrini veren de amikdala ve amikdalanın da hipokampusla ve prefrontal korteksle çok bağlantısı var hipotalamus anaların olduğu yer prefrontal kortekste muhakeme ile ilgili bir yer yani şöyle şöyle bir şey oluyor tekrarlandıkça pekişen bir şey amikdala da amik biz amikdala da öfke ile ilgili ee, bir şeyler hatırladıkça, öfkelendiğe, bizi öfkelendiren bir şey oldukça amigdala'ya öfke ile ilgili nörotransmitterlerin salgılanmasıyla ile ilgili emir gidiyor. Eğer amigdala bu olduğu ana amigdala da hipokampus'a öfke ile ilgili hareketleri gerçekleştirebilmesi için e, beynin kas gücü şu bu binlerde bir sürü şey yapmasını sağlıyor. Eğer orada prefrontal korteksel yani muhakeme al, e, devreye girmezse. Ee, öfke ile ilgili şeyler, otomatik bir şekilde, eski anılar, duyguların merkezi ve hipotalamus arasında e, hiçbir şekilde akıl ve mahkemenin kontrolü olmadan izin verdiğimiz zaman öylesine ve bir şey gerçekleşiyor ki tekrar tekrar yapmaktan dolayı bir anlamda alışkanlık diyebiliriz. Artık o işte hani ben kontrolüm kaybediyorum denen şey meydana geliyor çünkü e, ilk öfke e, Öfkemizi ilk olarak şiddetle gösterdiğimiz durumda aslında diyelim ki 3-4 saniye geçmesi Ken, bunu biz 10 kere yaptığımızda e, öfke duygusunu daha hissetmeden bir karşımızdakine kafa atabiliriz milisaniyeler içinde. Yani e, pekişen bir şey. O yüzden de aslında... Hani çok uzun süre boyunca öfkesini, sözün tüken, yani sözü kullanmayı bilmeyen insanlar aslında tabii fiziksel şiddete başvurur eninde sonunda. Hı. O fiziksel şiddete çok başvurdukça artık düşünmeden, yani zaten öyle davranan adama vurulur meselesi e, gerçekleşiyor. E, ve bütün bunların en önemli şeyi bence insanların kendilerini engellenmiş hissetmeleri. E, Bülent, sen ne dersin bilmiyorum. Evet buradaki engellenmişlik tabi çok e, temel şeylerden birisi. Ben böyle bir e, bu, o kısma böyle girmeden evvel aslında daha da böyle şeye bebeklik dönemine doğru gittiğimizde Hı -hı. böyle Winnicott'ın şöyle bir tespiti var. Burada be, belki anne babalara da bebeği olan anne babalara da bir uyarıda bulunmuş oluruz. Bebeğin diyor bebekler de öfkeleniyor bu arada. Hı -hı. Öfkesinin sınırlarının tanıması sağlıklıdır diyor Winnicott. Nedeni de şu. Eğer bir bebek öfke içinde ağlayarak çevresindeki her şeyi ve herkes yok ettiğini hisseder de çevresindekilerin sakin ve sağlam olduğunu görürse bu, den bu deneyim onun gerçek olarak duyumsadığı her şeyin illaki gerçek olması gerekmediğini algılama kabiliyetini güçlendirir. Şimdi bunu yani, açıkla biraz. Bebek e, öyle bir açlık hisse de öyle bebeğin öfkesi de öyle sanki öfkelendiğinde her şeyi yok edecekmiş gibi hisseder. Ki e, zaten takıldığımız zaman o oral fiksasyon, e, anal dönemde şeylere takıldığımızda gerçekten o dönemki şeye döneriz öfkemiz Sanki o an her şeyi yok edecekmişiz gibi tüm güçlülük hissederiz. Ve bebek öfkesinde her şeyi yok edecekmiş gibi hisseder. Ama sonra öfkesini sonucunda anne baba duruyor yerinde. Her şey yerli yerinde duruyor. Ama yerli yerinde duruyorsa işte. Evet. Ve orada... ...şunu fark ediyor, benim böyle hissetmem aslında hiçbir şey yok etmiyor. Ve bu sefer o Vinicat'ın bahsettiği o geçiş e, nesnesi dediği... ...ya da geçiş alanı dediği şeyi keşfetmeye başlıyor. Eğer Ama işte dediğin gibi eğer bunu anne baba çok bir felaket gibi algılıyorsa... ...gerçekten öyle bir tepki veriyorsa... Ya da senin öfkeli tepki veriyorsa. Veriyorsa ve çocuktan uzaklaşıyorsa, bebekten uzaklaşıyorsa ya da cezalandırıyorsa Hı. onu... Bebek oradaki şeyi takılıp kalı kalabiliyor. Evet. Suçlu hissediyor kendini. Ve niye suçlu hissettiğini bilmeden. Evet yani orada tabii öfkesinin sınırlarını... ...yani bu yakıp yırtma bir şeyleri mesela durduk yere yırtarlar... ...yok etmeye çalışırlar. Onların aslında doğal bir gelişim süreci. O sınırlarını keşfetmeye çalışıyor. Oradaki duygunun gerçekte anlamının ne olduğunu... <gülüyor> e, ...ve dış dünya etkisinin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Burada enteresan olan şey şu. Diyor ki Winnicott... E, ...eğer diyor bebek... ...bebek ne zaman ne, ne zaman öfkeleniyor? İhtiyacı karşılanmadığında... ...annesi memeyi erken çekti. Hı hı. Ya da e, başka... ...ihtiyaçlarını anlayamadı. O zaman... ...bebek öfkeleniyor. Ve bu öfkenin de... ...aslında bir yanıyla... ...sağlıklı olduğunu... ...ama nereye kadar sağlıklı? O sırada diyor... ...zihin böyle oluşur diyor Winnicott. Zihin el koyar diyor. Yani zihin... E, ...annenin yapamadığı, babanın yapamadığı şeyi... Yapmak için, yapmak üzere e, bir tür böyle şeye de benzetiyor. Edwin Philip Stone'dan bir tür böyle askeri darbe şeye koyar diyor. Çünkü ile bedenle orada zihin ayrılması böyle başlıyor diyor. Durumu el koyar. E, zaten pek çok narsistik de bozukluğun kaynağı da oralarda. E, durumu el koyar ve e, ben bu ihtiyacı ben karşılayacağım. E, noktasında hareket eder diyor. Telafi etmek için. ...ihtiyaçtan doğmuş ve dolayısıyla potansiyel bir öfkeyle kelelenmiş gerekli bir kurmacadır diyor zihin için bir kurmacadır oradaki oluş. Dünya yeterince iyi olamadığında onun yerine zihnimizi geçiririz diye yazıyor Benekit. Yani dünya yeterince iyi değil ve ama benim zihnimde yeterince iyi ve aslında ilk şeyden buradan başlıyor. Bizim o benim programın başına söylediğim gayri resmi ahlak. ...yani şimdi niye öfkeleniyoruz... ...yere tüküren adama ya da sinyal vermeyen kişiye... ...bizim gayri resmi ahlakımızda... ...bunlar çok kötü şeyler... Ee, ...ve dünya yere böyle olmamalı. ...yere tüküren olmamadan... adama niye tükür, sinirleniyoruz? Değil mi? Orada sanki... ...böyle e, aşağılanmış... ...hissediyoruz muhtemelen... ...ya da oradaki onun duyarsızlığı... ...o tükürme o sanki... ...o neden en tükür... yani yani Tamamen provokatif olarak soruyorum... ...ben de yere tüküren insanları hiç sevmem... ...ama... Yani sor ikimiz de düşünelim diye soruyor. Bir adam yere tükürdüğünde bu neden bu kadar kötü bir şey? Çünkü e, yani bizim kafamızdaki şeye göre ki bunun pek çok böyle şey yanı var birlikte yaşamanın e, getirdiği eee zorunluluklara dair bir e, yani birlikte ama yani bir, bir adam, adam yere <gülüyor> tükürdüğünde ne oluyor ki? E, bunun sağlık şeyleriyle bağları var. Yere tükürmeyi yani ile. yapma yani o yere tükürünce mi bir sağlıkla ilgili bunun bir şey çıkmış oldu. Sence Sana o zaman soru yöneltelim. Niye kızıyoruz? Ben de şimdi aklıma yani benim bir, düşün, bir fikrim yok yani buna. Niye yere tüküren insana kızıyoruz hakikaten? Yani şimdi böyle şu anda düşünmeye başlayabilirim yalnızca. Çünkü gerçekten Buyuruz. hiç düşünmedim yani bu yere tüküren insanın niye sinirlendiğimizle ilgili. Aslında yere tüküren insanın sinirlenmemizin tek sebebi bize yere tükürmenin Yanlış olduğunu söylenmiş olması ve bunu bizim hiçbir şekilde sorgulamadan kabul etmemiz. E, bunu kim söyledi? E, toplumsal kurallar. Bu, toplumsal kuralları kim koydu? E, top, o, ben, mesela ben kendi adıma bana kimse yere tükürmek kötüdür demedi. Ama yani biliyoruz bunu yani tam birebir söylenmedi. Ama mesela sen bir şekilde yere tükürmüş olursun, sen hatırlamayabilirsin belki. Yine tükürdü ne büyük ihtimalle annen baban hayır oğlum tükürme yere demiştir. Yani e, ya da işte bir başkasından şey yapmışsın öğrenmişsindir. Yani yere tükürülmesi e, eğer yani, de, yani şöyle bir şey yapıyorsa mesela karşılıklı duruyoruz. Ben sana baktım öfkeyle sonra yan tarafa çevirdim kafamı yere tükürdüm. Bu senin suratına tükürmemin sembolizasyonu olabilir. Ama bir adam gidiyor ve gerçekten nezle bilmem ne şu bu falan da filan da öksürüyor. Balgam çıktı yere tükürdü. Şimdi e, burada diyebiliriz ki hijyenik ya orada mikrop gitti yahu dünya her yer mikrop dolu yani şimdi o adamın o yere tükürdüğü mikropla dünya daha yani o kadar min, mikronik mikron düzeyinde daha fazla mikroplu şimdi, hale geliyor ki e, ben böyle üniversitede işte, İslam Üniversitesi'nde bizim o taraf Laleli'den Edebiyat Fakültüsü'ne doğru giden Hı -hı. şeyde evet. yolda kaldırım boydan boya böyle tükürük şey gibi yani tükürükten geçilmiyor Evet. Balgamdan geçilmiyor. Yani orası çok işlek bir cekli. <gülüyor> ve orada mesela sabah sabah gidiyorsun ve yerde bir sürü tükürük, balgamlar, çeşit çeşit. İşte seni uyandırıyor işte. Onların arasından yüreğe yüreğe Şimdi gidiyorsun. tükürükten bahsederken burada bence e, buradaki temel şey bu tür böyle senin dediğin aylaki şeyler değil. İğrenme. Temel şeylerden birisi ve önümüzdeki programda da e, iğrenme konusunu... ...işleyeceğimizi şimdi buradan duyuralım. Peki niye öpüştüğün kadının... E, ...tüküründen iğrenmiyorsun da? E, hiç tanımadığın bir adam... yere tükürdüğü için iğreniyorsun. <gülüyor> Bence bu zaten söylerken bile... ...neden iğrendiğimizi anlatan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki iğrenme... E, ...meselesi zaten önemli. Bence bunu... E, ...bu neden tükürük öfkeleniyoruz... ...şeyini iğrenme... ...şeyini bırakabiliriz, programına bırakabiliriz. Ama burada... Ee, ...biraz haber dediğin... E, ...yani Willingwood'dan... ...yola çıkarsak... E, ...oradaki bebeğin... E, ...zihin olarak zihni oluşturan şeylerden... ...katmanlardan birisi aslında öfke... ...yani öfkeyle... E, ...hareket ediyor ve kendisinin... ...ihtiyaçları karşılanmadığını... ...anladığındaki öfke... ...onun kendi zihinsel şeyini oluşturmaya başlıyor... ...ve e, öfkesinin... ...sınırlarını keşfetmesiyle de... ...nerede ne kadar öfkeleneceğini... E, ...anlamaya başlıyor. Eğer bunu... ...anlayamadığı takdire, takıldığı takdirde... ...mesela bazı insanlar... E, ...öfkeye daha yatkın olurlar. E, bazı insan... ...diğer başkalarına göre ve öfkeye... ...daha yatkın olan insanların o bebeklik... ...dönemindeki ihtiyaçların... ...yeterince karşılanamadığı... ...ya da latent dönemde... E, ...Ödipal çatışmalarını... ...çözemediği gibi... ...varsayımlar şey yapabiliriz... E, ...üretebiliriz bu noktada. Hı -hı. Ama bunu... E, ...bunlar böyle çözülmeyecek şeylerde değil... ...bu konuda ne kadar farkındalık... E, ...kazanırsa... E, o, ...o kadar e, bunu kontrol... E, ...edebilir ya da yerinde... Betirince. ...bir de bir var ona ne diyorsun... ...tükürünü yalamak... ...tükürdüğünü yalamak... <gülüyor> ...adama tükürdüğünü yalatırlar meselesi var... ...onu da evet. daha sonra... ...bu da, <gülüyor> <gülüyor> bu da pardon ö, da ...öfke, öfkeye evet. öfke, mi tükürdüğünü yalama... Şeyi, evet, ...yalamam, evet. yalattım... ...bunlar evet. öfkeyle acayip bir şey yani in böyle şey intikam almak gibi sen bana öfkeleneceksin cezalandır çok narsistik bir şey var burada değil mi adama tükürünü yalatırlar yani <gülüyor> e, tükürü tüküren adam e, işte beni sembolize sembolize olarak benim suratıma tükürmüş gibi oluyor sembolizasyon bu <gülüyor> ve ben kendim aşağılanmış hissediyorum. Ve aşağılanmış hissettiğim zaman narsistik bir tepki gösteriyorum ve ona utançlarla baş. Onu bir şey ona bir şey yapıyorum ve sözünü diyelim ki geri alıyor. Adama böyle tükürünü yalat tükürünü. Çünkü yalatma. orada ne oluyor? E, kendisi utandırmış oluyor aslında onu. Evet tabi tabi tükürüyor. Tükürünü e, yalatma öfkesini tabi. Ve, Abi çünkü düşünsene hani başkasının tükürdüğünden iğrenmek gibi kendi tükürdüğün bir şeyi yalamak da iğrenç gelir. Bak tükürük senden hı hı. çıktıktan sonra. Senden çıktıktan sonra senin içinde iğrenç. Yani hı hı. masaya tükürdün onu yalamak iğrenç gelir yani. Evet bu, bu bence bu bunu, bir şey, bunu değil bence iğrenme evet, konusu evet, programımıza açsak şey konu. çok enteresan olmaz mıydı yani? Yani tükürük ağzında duruyor ama Çıkarttıktan sonra yalamayı pek düşünmezsin yani. Hani öksürdüm tıksırdım bir tane kafa bir sürü balgam çıktı. Burada da onu içsene yani yemezler. Evet. <gülüyor> Burada mesela şimdi öfkeyle biraz evvel dediğin şey önemli. Narsistik öfke. Mesela aynı zamanda bir de böyle benim mesela e, narsistik öfke, paranoid öfke gibi normal olmayan evet. e, öfke türleri aslında bunlar. Mesela paranoid öfkede... Çoğunluk için normal olmayan. O evet. adamlar için çok normal. Onların hayatı bakışı, hayatı değerlendirişi için çok normal. Çünkü kuşkulanıyor. Biliyor musun, hatırlıyor musun şizofrengi dergisinin altında yazan şeyi? Bütünüyle kuşkudayız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, mesela öfkenin zaten mutlaka bir narsistik zedelenmeyle... Yani orada zaten utanma ortaya çıkıyor. Bir ilişkisi var ve orada mesela... Ben yine böyle adını sık andığım Edin Phillips'in diyor ki e, kapıldığımız vallahi Edin Phillips bile kendisinden bu kadar çok bahsetmiyor... olabilir <gülüyor> ama sen çok seviyorsun ben, ben de çok seviyorum ben evet, Binicatı Melanie Klein'i Edin Phillips'i hepsini Freud'u hepsini burada böyle e, anmış oluyoruz çünkü onlardan alıyoruz evet evet Edin Phillips bilgileri. çok önemli bir insan e, diyor ki kapıldığımız öfke bir şey olan bağlılığımızdır aslında tercih edilen bir şeye e, ...zaten aşağılanmaya karşı... ...bağışıklığı olan ya da bu duyguyu hiç tanımayan biri... ...iyi bir hayatın ne olduğunu nasıl bilirdi ki? Yani burada öfke... ...gösteren kişi... ...narsistik şeyin dışında... ...iyi bir hayatın nasıl olduğunu da bilen birisi. Mesela bunu biz... ...siyasi şeylere de yorumlayabiliriz. Siyasi öfke meselesini de yorumlayabiliriz. Gündelik hayattaki... E, ...meseleleri de yorumlayabiliriz. Bir şeyin iyisini biliyoruz ki... E, ...kötüsüne karşı öfkeleniyoruz. Bilmesek... ...öfkelenmeyeceğiz. Hı hı. Ee, ama burada aynı zamanda böyle yine programın başında söylediğim şey... ...bize e, öfkemiz kendimize dair çok şey söylüyor. Eğer onu iyi tanıyabilirsek, oraya bakabilirsek, neye öfkelendiğimize bakabilirsek. Çünkü orada bilinç dışı olarak, gayri resmi olarak bizim ahlakımıza dair bir şey söylüyor. Diyelim e, senin e, verdiğin o kadına yönelik şiddet üzerine olan... ...mesela benim yüksek lisans test konumda... ...kadın şiddet üzerineydi... ...ve orada çalışma yaparken... ...şuna çok şaşırmıştım... ...hem antropolojik hem psikolojik açıdan yaklaşıyordum meseleye... ...eğitim, ekonomik durum... ...vesaire hiçbir şey... ...burada etkili değildi... Evet, evet. ...etkili bir faktör değildi... ...burada etkili olan faktör o kişinin... ...mesela diyelim trafikte de... ...birisini ya da başka gündelik hayatta... ...çekip dediğin gibi amigdala... ...şeyiyle öldüren birisi... Orada mesela onun hayatına baktığımızda bir kastrasyon meselesi olduğunu. Mesela en çok şiddete eğilim gösteren erkeklerin en çok erkeklikle ilgili bir sorunu olan, kendisini iğdiş edilmiş hisseden yani penisinin kesilmiş olduğunu. Bunu biraz açıklaman lazım <gülüyor> çünkü bayağı e, sünnet olayına girdin yani. Evet. Ve e, e, Freudyen sünnete bunu ya, okulların yani dinleyenlerin anlaması için biraz yani, açıkla. Yani burada kastrasyonda, boydipal bu çatışmada babayla ...bir rekabet var ve baba bir şekilde çocuğu eğer baskılandırırsa... ...çocuk e, babayla olan meselesini çözemediyse ödüpa çatışmayı... ...yani e, annem evet senin kadının, benim de kadınım olacak gibi... ...kendi şeyini, kendi cinsel kimliğini, şeyini çözümleyemediyse... ...kastrasyon yani kendisine hep iyiliş edilmiş, penisi kopartılmış gibi hisseder... Ve bunu böyle bir sebebi de cezalandırılacağını düşünüyor. Evet cezalandır yani. Ve bunda bir takıntıya dönüşür ve sürekli olarak en ufak bir hareket diyelim şey e, trafikte şimdi trafikten örnek veriyorum. Birisine yol vermesi gerekiyor. Vermez. Hı -hı. Çünkü onu bir tür böyle kastire edici bir davranış gibi. Engellenmişlik algılır. olarak. Engellenmişlik Hı -hı. olarak algılır. Hatta öfkelenir. Tabii. Aslında verse ne olur. Hı -hı. Değil mi? Yani oradaki fakat orada bunu yapmakta çok zorluk çeker. Ya da ...bir iş yerindeki bir tartışmada... ...birisi daha üstün bir şeyde... ...davrandığında... ...kastireodun e, olmuş şeyiyle... ...saldırganca davranabilir. Çünkü evet. orada... ...mesela erkeklerin mesela... kadının yönelik şiddetteki temel şeylerinden birisi... ...yidiş edilme korkusu. Ve bu yüzden de kadınlara karşı bir güvensizlik... ...aynı zamanda. Çünkü ödipal çatışmayı çözemediğinde... ...anne güvenilmez bir varlık olur. Onu aldatan. Ya da kadınlar üzerinden baktığımızda... ...özellikle de latent dönemde... Babanın e, anneyi aldattığını e, fark ettiğinde babaya karşı öyle bir öfke duyar ki. Ve bu öfkeyi bastırılabilir. Çoğunlukla bastırır. Fakat bu öfke farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Özellikle erkeklere karşı. Güvensiz. Yani sadece e, erkeklerin kadınları değil, kadınların da erkeklere olan öfkesinin arka planında e, bunun olduğunu söyleyebiliriz. Oradaki ödipal çatışmanın. <gülüyor> e, kaynaklandığını söyleyebiliriz. Şimdi bak bak çok bit, bitmedi galiba sözün pardon. Yani o böyle şeye getirmek istiyorum aslında yani oradaki öfke öfkeden korkmak yerine yani mesela öfkeyi kontrol meselesinde de hep söylenen şeyler yok şu kadar e, sayı say yok nefes egzersizi yap ki gerçekten bunlar etkili o an kendini durduracak herhangi <gülüyor> bir şey yapmak ee, öfkenin e, şeyini değiştiriyor. Fakat öfkeye bakmamız gerekiyor. Tabii canım oyanca ateşi düşürmek. Evet. O zaman gerçekten yani yeni bir, temelde ne var? ona bakmak lazım. Yani ödemel çatışmadan mı kaynaklanıyor? Engellenmişlik hisinden hmm. mi kaynaklanıyor? Kendi e, doğrularımızın farkında olmadan mesela eşine şiddet gösteren birisinin gerçekten oturup oradaki öfkesinin kendi çocukluğuyla e, bağını ...kurabilmesi gerekiyor. Ya da paranoid öfke... ...sanki iş yerinde herkes ona karşı. Bir komplo peşinde. Büyük ihtimalle de eski da... bir duvar yazısı vardı... ...biliyor musun? Paranoak olmanız... ...takip edilmediğiniz anlamına gelmez. <gülüyor> <gülüyor> evet, paranoyakların en çok kullandığı... <gülüyor> argümanda bu. Yani kendilerini... ...özellikle Türkiye gibi... ...bir ülkede. Evet. Ee, mesela orada... ...bir de e, şimdi programı o kadar çok konuşacak... ...şey var ki bu konu. Mesela bizim... ...Türkiye'de... Ee, öfkeye bu kadar yatkın oluşumuzun bir, nedeni, bir nedeninde e, yaz tutamamış şımızla ilgili olduğunu düşünüyorum çünkü yaz ve öfke çok güçlü bağları olan iki kavram. Yaz tutamamak ne demek? Ee, diyelim e, bir yakınınızı kaybettiniz. Kaybettiniz. O kişiye karşı aslında içten içe e, öfke duyabiliriz. Yani beni nasıl bırakıp gitti? Benim rahatımı neden bozdu? Ee, ...beni neden bu kadar kötü duygularla baş başa bıraktı diye... ...bir öfke e, duyarız ve bunu ama dile getiremeyiz. Mesela şeyde Vamık Volkan'ın gazete duvarda bir söyleşisi vardı. O da, orada şundan bahsediyor. Kıbrıs'ta e, insanlar eskiden, şimdi o adet kalkmış... E, ...başkalarına para verirlermiş eve gelip... ...ölen kişinin ardından öfkeyle nasıl beni bırakıp gittin plan diye böyle bağırıp çağırır... ...çağırmaları için hı hı. para verirlermiş. Çünkü oradaki... ...çünkü kendileri bunu yapamıyorlar... E, ölü ya da yakınlarına saygısızlık olmasın diye... ...para verip başka yabancılara yaptırıyorlar. Yani bizim Güneydoğu'daki paralı altçıların... E, ...paralı öfkecileri bunu. <gülüyor> oradaki... <gülüyor> ...ve oradaki öfkeyi böyle tam... E, ...Engin Geç'ten de böyle kitabında... ...çok güzel bahseder ondan... ...dile getiremeyişimiz... ...ki getiremiyoruz... E, ...yaz tutma şeylerini... E, o anlamda o ağıtlar, ağıtçılar vesaire... ...eskiden çok daha bu konuda önlemler alınabiliyormuş. Ee, ama şimdi çok kısa sürede hemen o olumsuz duygudan kurtulmaya çalıştığımız için... ...antidepresanlarla, diğer şeylerle... E, ...öfkeye daha yatkın oluyoruz. Ve tabii bu yaz tutmanın toplumsal şeyi de var. Yani bu topraklar, e, yaslarla dolu topraklar. Yani etnik, dini, ideolojik o kadar çok e, birikmiş... E, yaz ve öfke var ki e, ve bu da bizi ister istemez öfkeye karşı daha eğilimli kültürel olarak da daha eğilimli bir e, yani bir de tabi tabi bu kesinlikle öyle bir de çok basit başka bir şey daha var yani e, öfkeni gösterdiğinde e, öfkeni göstererek birine zarar verdiğinde bu konuda cezalandırılmayacağını bunun bir bedeli olmayacağını bildiğinde insanın içindeki kötü çıkıyor yani bu şey çünkü insanın içindeki kötü iyi bastıran bir şey ve hmm. kötü kontrol edilmeli e, ve artık yani özellikle son dönemlerde neredeyse kötü düzeltilecek e, olan bir şey yani işte yani Problem? böyle olunca e, kötü olmak ya da işte öfkelenmek filan çok e, çok kolay olan bir şey sen e, son sözünü söylemeden önce ben bir Pasif agresif bir davranış biçiminin birine öfkeni gösterememenin sonrasında ortaya çıkan. Mesela öfkelendiğimiz bir insanın başına bir şey geldiğinde gizli bir sevinç duyma meselesi. Almanlar bunun için çok güzel bir kelime bulmuşlar. Bir tane kelime var yani Schadenfreude diye. Başkasının gördüğü zarardan sevinç duyma. Hı hı. Evet böyle insanlar var. Ee, haset de bağlantılı bir şey, değil mi? Haset etmeyi tabi tabi tabi tabi. Yani haset et tabii başka bir boyutu o meselenin. Ama <gülüyor> e, öfkesini, kızgınlığını, haksızlığa uğramışlık duygusunu bir şekilde ifade edemediğinde, bunu söyleyemediğinde, e, bunu söyle so ifade edemediği insan bir zarar gördüğünde. Oh işte diye deme meselesi evet. Yani bu çok acayip bir şey Yani bu Charles Foy'da çok acayip Şimdi şeyde benzemiyor musun? biraz böyle intikam. şimdi öfke deyince Akla ilk gelen şey de intikam ve evet. cini Toplumumuz hem töresel olarak geleneksel olarak Hem diğer açılardan intikama çok yakın yatkın evet. bir toplum Ama Charles Foy'da e da bir intikam yok Yani sen bir, bir şey yapmak istemiyorsun Yalnızca başına bir şey geldiğinde seviniyorsun evet. Yani bu daha kötücül Bir şey bu yani intikam e, yine bir e, karşılıklı adaletli bir savaş gibi geliyor bana. Yani şahın hiçbir şey yapmıyorsun, böyle gözlüyorsun... kenardan tamam mı? Bir, başında bir şey geliyor, oh diyorsun yani. Evet. Pis bir şey bu. Evet. Ve asetle çok bağlantılı evet. gerçekten. Evet. Ama intikamda da şöyle bir mesele var. Mesela intikam e, ...janrı diye bir şey var böyle şeyde de, sinemada, edebiyatta. Yani mesela intikam filmleri en çok değil mi e, izlenen ve şey yapılan filmlerden birisi. İntikamda e, enteresan olan şey insanın evet e, yavaş yavaş programın e, ben böyle intikam kısmını o zaman başka bir programa e, ha, evet. bırakarak e, sonuna doğru gelmişiz. Galiba. Fakat önümüzdeki onu belirtelim özellikle iğrenme konusunu Evet. ele alacağız. Onunla ilgili sorularınız... Belki bize Twitter'dan e, iğrenmekle ilgili... E, Merak ettiğiniz... Yani Alper Asanoğlu'na ya da Bülent Usta'ya fark etmez biz devamlı kontak halindeyiz. Yani özel olarak normali sınırları diye bir şeyimiz yok. E, hesabımız yok. Bize bununla ilgili e, bir şey sormak isteyen ya da özellikle fikrini belirtmek isteyen insanlar olursa atsınlar. Biz onları kale almayız. <gülüyor> evet. Bu... <gülüyor> şaka şaka. Evet. Çünkü bu... <gülüyor> Şeyde evet bitiriyoruz. E, bitiriyoruz peki. Evet. İyi, i̇yi akşamlar. Yoksa boynumuzu kesmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Normalin sınırları. Klinik felsefe sohbetleri. Hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta Açık Radyo Program Destekçisi olun.